Merhaba değerli dinleyenler 94.9 Açık Radyo'dasınız Ben Utku Zırı ee, Yeşil Bülten programını bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya e, bu haftada konuk etmeye çalışacağız ee, Yeşil Bülten'in şu an duyduğunuz sesi Karaburun'dan yapılan bir kayıt. Karaburun Bilim Kongresi vesilesiyle. 13. Karaburun Bilim Kongresi vesilesiyle Karaburun'dayız ve bu programımızda birazcık Karaburun Bilim Kongresi'nden ekoloji notlarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Kongrenin bu kayıt yapıldığı sırada ilk günü geride kaldı. O ilk günün ardından iki kişiyle iki isimle konuşacağız. Umut Kocagöz ve Özlem Işıl hoş geldiniz diyelim yayına. Evet. Ee, şu an böyle güzel bir ortamda, bir sahilde yapıyoruz bu kaydı. İlk gün sona erdi. Bir tek Özlem'in e, bir sunumu vardı bugün. E, benim konuşacağım, benim sunumumu yapacağım oturum yarın olacak. E, Umut'un da bu kaydın yapıldığı günden iki gün sonra, üç cumartesi. gün sonra cumartesi günü olacak. E, şimdi Karaburun Bilim Kongresi bu sene ne yapmalı gibi bir e, temayla çıktı ama bu tema ve içinde e, onlarca farklı oturum içerisinde çevre ekoloji meselesi de haydi yer buldu. Farklı vesilelerle. Örneğin Özlem'in ki herkes için gıda e, oturumun başlığı. E, Özlem de orada tüketici kooperatiflerinin imkanı bir müşterek olarak gıdayı savunmak başlıklı bir e, sunum yaptı. Az önce söylediğim gibi benim, benim de içinde bulunduğum sunumun başlığıysa ekosistemi savunmak için ne yapmalı nasıl yapmalı gibi bir başlık. E, orada ben de e, doğanın zamanı içinde süren bir mücadele olarak tanımladığım e, Türkiye'deki ekoloji hareketlerinin imkanları, potansiyelleri ve mekanizmalarını tarif etmeye anlatmaya çalışacağım. E, ve yine e, Umut da bu programda daha sonra dinleyeceğiniz e, Umut e, koca gözünde sunumunun başlığı, yani içinde bulunacağı okurumun e, başlığı, örgütlenme ve sorunları bize gerekli olan nasıl bir örgüttür? E, Umut da orada Eylem Akça ile birlikte müştereklerin örgütlenmesi ve müşterek örgütlenme sunacak. Müşterekler önemli bir yer kaplıyor aslında e, bu e, Karaburun Bilim Kongresi'nde. Zira hani tümüyle bir müşterek e, fikri üzerinden e, şekillenmese de detaylarını konuşacağız. Bir de çalışma grubu var. Yine hem Umut'un hem Özlem'in içinde olduğu kooperatif paritipleşme, sınırlar ve imkanlar başlıklı tüm bunları konuşacağız. Özlemle başlayalım bence. Ee, şimdi öncelikle bu Karaburun Bilim Kongresi'nin şöyle genel bir çerçevesine de baktığımızda orada çevre ekoloji meselesinin yerini nasıl tarif ediyorsun? Sen gıda başlığında konuştun ama yine farklı biçimlerde de içinde olacaksın kongrenin. Aslında bu yıl 13 üçüncü .sü sürdüzenleniyor uzun soluklu bir kongre çok da e, bir alternatif e, bilimliği üretenler için e, bu kadar uzun soluklu işlere de ne yazık ki coğrafyamızda çok e, alışkın değiliz e, o yüzden Karaburun Bilim Kongresi önemli bir yer kaplıyor e, ama e, şöyle bir şeyi e, not düşebiliriz özellikle gezi direnişi sonrası e, çevre ve ekoloji hareketleri direnişleri bu yerellerin öznelerinin kim Olduğu, nasıl örgütlenebileceği pratikler üzerine Karaburun'da e, her yıl aslında bir e, kendisine yer bulduğu, bir tartışma başlığı olarak, bir oturum başlığı olarak, çalışma grubu olarak yer bulduğu. E, herkese o zamandan bu zamana HES karşılığı mücadeleler üzerine sunumlar yapıldı, termikler üzerine, termik santral mücadelelerine dair hep e, bu mücadelenin nasıl örgütlenebileceği, e, yerelin edin nasıl yan yana gelenebileceği ve bu mücadelenin nasıl görünür yer buldu. Bu sene de biraz e, gıda meselesi artık e, bir kriz olarak e, burnumuzun dibinde olması hasabiyle ile açılış oturumuyla birlikte herkes için gıda olarak e, karaburun yerini aldı. E, bugünkü en azından oturumun deneyimi e, üzerinden birkaç cümle söyleyebilirim. E, kalabalık bir dinleyici kitlesiyle bir. Beklemediğimiz kadar çok fazla soru aldık. Ee, bizim için önemli olan yanı Karaburu'nun yerelinden katılımcılarının e, çok fazla olmasıydı. Dolayısıyla ürettiğimiz e, akademik bilginin e, yerelle e, buluştuğu oturumlardan biri oldu. Bu yüzden e, benim için ayrıca anlamlıydı. Bir de galiba senin savının da, gıdanın müşterekliği savının da aslında bir göstergesi haline de dönüşüyor sanıyorum. Böylesi yoğun bir katılım. Özellikle yani bilim kongresi gibi çok spesifik bir alan diyelim. Karaburun'un yerel halkından da böylesi bir katılım. Belki gıda başlığı olduğu için sağlayabiliyor. Karaburun üretimin, yani hayvancılığın ve tarımsal üretimin hala devam ettiği yerlerden birisi. Dolayısıyla e, Kırabur'un yeri içinde ve birçok aslında Anadolu'da e, hala tırımsal faaliyeti e, devam ettiren, hayvancılık faaliyetini devam ettiren insanlar için e, gıdanın ulaşılabilir e, olması e, sağlıklı ve adil bir gıdaya ulaşılabilir olması, adil bir fiyatla gıdanın tüketiciyle buluşuyor olması en gerçek somut sorunlardan birisi. E, e, bunun da tabii ki karaburun yereliyle de, hani üretin, üreten kesimlerle de doğrudan bir bağı var. Onlar için de şöyle bir şeye tekabül ediyor. Ürettiğimi e, nasıl e, tüketiciyle buluşturabilirim ve bunu buluştururken de ben bu sistemin beni tasfiye ettiği yer e, ...kendime nasıl e, geçimimi sağlayabilecek bir alan bulabilirim. Burada işaret ettiğimiz yerlerden birisi bizim oturumumuzda kooperatifçilikti. Dolayısıyla bir e, cazibe merkezi haline geldim. Umut sana dönelim bir, bir de. E, kongrenin aslında e, ana temasıyla da e, hayli paralel ki konunun içinde olarak da e, buradasınız. Bu çalışma grubu sebebiyle. Hı hı. E, kooperatifleşme sınırlar ve imkanlar başlıklı o çalışma grubu sebebiyle. Hem de senin e, zaten kendi e, eylemle birlikte yapacağınız o müştereklerin örgütlenmesi ve müşterek örgütlenme başlıklı bir sunumla. Birazcık ne yapmalı ya da galiba cevap aramanın yolları bunlar. E, ne yapmalı sorusunun cevabı sence neden e, müştereklerden? Müştereklerin örgütlenmesinden ve kooperatifler geçiyor? Yani şöyle... E... Yani biz aslında eylemle yapacağımız e, sunun üzerinden e, başlayayım. Hani orada e, mevcut örgütlenme pratiklerine bir kritini yapma derdimiz vardı. Bunu e, gezi gezi öncesinde başladığımız bir aslında serüven. E, Karaburun'da da birkaç defa sunum yaptık bununla ilgili ee, ve forumlarla işte gezi sonrası ortaya çıkan forumların e, deneyimine de biraz tartışarak müşterekler kavramıyla e, bunu yeniden e, değerlendirmek istedik ve bu müşterekler e, kavramının e, bakış açısının, paradigmasının artık ne dersek e, bize sunduğu e, imkanla mevcut örgütlenmelerin bir kritiğini yapmak ve yani bu sıkıştığımız dönemde örgütlenme anlamında sıkıştığımız dönemde gördüğümüz bir takım ufuk açıcı, alan açıcı pratikleri de bu kavram üzerinden okumayı tercih ettik. Burada en temelde söylenebilecek şu var, biz üçe ayırdık mevcut parti örgütlenme formları, biri daha kendini kolektif topluluk olarak tanımlayan daha küçük gruplaşmalar, örgütlenme formları. Bir de müşterek örgütlenme formu dediğimiz ne klasik parti formunda olan, yani bir fikir birliği ya da işte bir kimliğe dayanan, ne de daha küçük kolektif topluluklar olan, daha kısmi mücadeleler içerisinde olan grupların dışında müşterekler, müşterek örgütlenme formu herkes için bir siyaset yapma olana sağlıyor. Bu da bizim aslında temelde dayandığımız perspektif. Herkes için bir siyaset nasıl üretilebilir? Kısmileşmeyen, kimlikleşmeyen, kendi işine kapanıp cemaatleşmeyen bir örgütlenme formunun müşterekler tartışmasında görüyoruz. Böyle bir imkan olduğunu görüyoruz. Bunun Türkiye'de örnekleri de var bizce. Kooperatifleşme çabaları da bunlardan bir tanesi aslında. O yüzden hani e, ne yapmanız sorusuna e, tabi çok iddialı bir e, şey olur hani buradadır cevabı demek ama bunun e, olanaklarını gördüğümüz bir takım şey var bunlardan bir tanesi de kooperatifleşme deneyimi ya da bir cevap aranacaksa belki uğraklardan biri olarak da karşımıza çıkıyor bugün değil mi? Yani az önce Özlem'in bahsettiği yani bir gıda herkes için bir gıdanın mümkün olması için de belki ya da yaşanabilir bir çevrenin korunabilmesi ya da ortaya çıkarılabilmesi için de galiba biraz ama şunu varsayıyor sanıyorum yani insanların da siyaset yapmak isteyeceğini varsayıyor birazcık şey bu form değil mi? Yani, i̇nsanların da bunun içinde aktif bulunması bulunmak isteyeceği varsayımını da taşıyor biraz. Aslında istekten çok biz onu zorunluluk olarak tarifliyoruz. Yani bugün e, günümüzde artık bir gıda krizi varken insanların sağlıklı gıdaya adil bir şekilde ulaşabilmesi için kooperatifleşme ya da kolektif olarak bu sorunu çözme zorunluluğu var. Yani tek tek tüketiciler olarak ya da tek tek üreticiler olarak bu sorunu çözemeyiz. Biz bunu e, bir kolektif altında çözebiliriz ve bu kolektif e, zorunlu olarak bunu herkes için talep etmek zorunda. Yani sadece kendisi için talep ederek kısmi bir e, talep haline geldiğinde de zaten o ya bir topluluğa ya kapalı bir cemaate dönüşüyor ya da bir şirkete dönüşüyor. Ya da bir şirkete dönüşüyor en, en çok karşılaştığımız örnek. E, ve bu bizim istediğimiz, tavil ettiğimiz politikanın dışında yani insanlar zorunlu olarak örgütlenmeli. Ee, ve bu örgütlenme formları kolektif örgütlen, tabii ki e, kolektif, demokratik, açık, katılımcı yapılar olmalı. Ee, bu zorunluluk insanlarda bir süre sonra örgütlenmenin belki de tadını almasıyla beraber e, örgütlenme isteğini de beraberinde getiriyor. Bunu da deneyimliyoruz, hani bizim kendi içinde bulunduğumuz. Mesela nasıl, ikiniz de zaten içindesiniz, bir parçasısınız, değil mi Kadıköy kooperatifinin? Belki bu vesileyle yeri de gelmişken bir pratik örnek olarak biraz ondan da bahsetmek gerekebilir. Yani Kadıköy kooperatifinde bu nüveleri görüyor musunuz işte ikinizin de konuştuğu, bahsettiği mutlaka. Evet. Kadıköy Kooperatif üzerinden hani bir şeyler söylerim, ama Öncelikle şunu söylemek istiyorum yani hani örgütlenme ve buna dair ihtiyaç, zorunluluk kısmında mutlak katılıyorum çünkü yani o kapitalist üretim ve tüketim ilişkileri içerisinde şöyle bir yerden bizi kurtaracak toplu bir kurtuluş yaratacak bir e, çizginin olduğunu benim e, kişisel e, fikrim. E, olduğuna inanmıyorum. E, çok kısacık bir örnekle yani salatalık yemeği reddederek bir gecede büyüyen hani o tarladan çıtır çıtır büyüdüğü sesi duyduğunuz salatalıkları bireysel olarak, özlem olarak yemeği reddederek e, bir e, toplu bir örgütlenme, bir topluluğun örgütlenmesi, bir alana müdahil etme imkanı bulabileceğimizi ben düşünmüyorum. Hani Bu bireysel reflekslerimiz, tercihlerimiz e, girer, etki alanımızın daha dar olduğu bir şey girer ama salatalığın nasıl üretilmesi gerektiğine dair örgütlü bir e, yapı olarak ortaya çıkarsak o zaman üretici ve tüketicinin karşılıklı inisiyatifini bu süreçte aldığı ve karar mekanizmalarının bürokratlardan teknokratlardan çıktığı ve sizin o salatalığı nasıl yiyebiliyorsunuz üretiminden dağıtımına kadar olan sürecine müdahil olabileceğiniz bir örgütlülük imkanı sağlar. Bunun araçlarından biri de işte kooperatifleşmek olarak değerlendirebiliyorum. Kadıköy Kooperatifi üzerinden belki şeyler yani Kadıköy üzerinden e, onu zaten hani yeri gelmişken oraya da şey yapalım. E, bir atölye yapacağız. E, bir çalışma grubu. İstanbul'dan dört tane e, tüketim kooperatifi. Yani ikisi resmi ikisi de girişim olan e, Kadıköy Beşiktaş Kooperatif Girişimi, koşulu Kooperatif Girişimi, Andolu'da yaşam tüketim kooperatifi olarak e, kooperatifleşme sınırlar ve imkanlar diye bir e, çalışma grubumuz var. İki güne yaydığımızda atölye çalışmalarımız olacak. Hani orada bu tartışmayı daha derinleştireceğiz nihayetinde e, gıda ve kooperatifler, kooperatifler nasıl bir örgütlenme yapısı sağlıyor ve yani ne yapmalı diye yine e, kongreinde başını vurgu yapan bir, üç tane oturumlu bir tartışma yapacağız. E, şunu söyleyebilirim yalnız hani şimdi mesela bir kooperatifte tüketim kooperatifinde e, atıyorum salatalığın nereden nasıl alınacağını tartışıyoruz. E, bu çok basit bir tartışma gibi görünüyor yani büyük büyük. E, ülkemizin de büyük büyük sorunları bunu düşündüğümüz şey. basit bir tartışma gibi görünüyor ama bu insanların doğrudan hayatını etkileyen ve e, ucu e, gıda tarım şirketlerine, e, hayvancılık politikalarına, e, ne bileyim enerji politikalarına, su politikalarına bir hattı işaret ediyor. Yani Sizin basit bir salatalığı bir topluluk, bir kolektif ya da bir kooperatif olarak nereden alacağınız sorusunun böyle çok muazzam bir hattı var aslında. Çok muazzam bir sürü farklı keseni var. Ee, bu yüzden çok politik bir şey. Ve insanlar bunun üzerinden e, bir karar alma mekanizmasına dahil olduğunda hani bir karar vermenin tabii ki keyfini yaşıyorlar. Kendi hayatları üzerinde bir karar vermenin keyfini yaşıyorlar. Ve bunu eğer e, altını da, altyapısını da iyi kurarsanız ve politik e, içeriğini e, kolektif olarak tesis ederseniz, hani neye tekabül ettiğini de gördüklerinde başka bir politika yaptıklarını hissediyorlar. Hani Bu anlamda ciddi bir imkanı var. Burada mesela bu bahsedilen dört kooperatif de e, kent temelli ve tüketim e, kooperatifi biçiminde. Aynen. Burada bir murat da var galiba. Yani üretimi üretim sürecine de etki edebilmeyi murat ediyor değil mi? Bu e, tüketim üzerinden yapılan örgütlenmeler. Aynen. Yani bizim e, en azından Kadıköy Kooperatifler yola çıktığımızda temel dertlerimizden biri, tamam. e, işte Özlem'in biraz önce tasfiye olmakta diye ifade ettiği, özellikle küçük üreticiyle, köylü tarımı yapan, ekolojik tarım yapan üreticiyle bir e, dayanışma ilişkisi geliştirme. Yani biz Orada bir e, sağlıklı daha üreten e, hayatı her geçen gün daralan bir üretici kesim var e, ve biz bu üretici kesimin hayatta kalmasını, öncelikle sonra yaygınlaşmasını ve e, Türkiye'nin de hani böyle bir ekolojik tarımla e, <gülüyor> uğraşan çiftçilerin üretim yaptığı bir ülke olmasını hayal ediyoruz. E, dolayısıyla da hani e, tüketim kopselerin çoğalması, e, alım potansiyelini çoğalacak ve alım potansiyelinin çoğaltması da daha fazla üreticinin e, bu alan bu şekilde üretim yapmasını e, tabii otomatikman değil yani bu da bir örgütlenme sürecini gerektirir. E, ama bunun e, en azından imkanını açacağını diye düşünüyoruz. O yüzden e, böyle bir atölye e, 4 tüketim kooperatifi ya da girişimi olarak e, yap, yapıyoruz. Daha fazlası da var. Hani onlarla yapamamış olmamız bir talihsizlik ama e, Zorluyoruz. yani hani Farklı kooperatiflerle ve gıda toplulukları var. Onlarla bu tarz işleri yapmayı zorluyoruz. Bunun için inat ediyoruz ve bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hani burada böyle bir ilerisi için atılmış politik bir şey de var, hedef de var tabii ki. E, e, tabii gıdayı daha çok konuştuk yani, yani aynı zamanda ikimizin de faaliyet yürüttüğü alan olması sebebiyle ama umut biraz değindi şey yani aslında bu kooperatif meselesi sadece gıdayı e, değil e, pek çok alanı kapsayabilecek becerilere de sahip bir araç aslında elimizde duran e, onun farklı boyutları olduğunda belki burada sadece altını çizmiş olalım çünkü konuşmamız e, bağlamı sadece gıdada kaldı i̇şte, yani benim de içinde bulunduğum oturumda da birazcık Bizim biraz daha oturumda şey olacak, biraz kavramsal tarifler daha e, yoğun olacak anladığım kadarıyla. Şimdi e, ben de olmamış bir oturumla ilgili konuşmayayım ama e, biraz daha kavramsal e, tarifler üzerinden gidip e, en azından ben de şunu yapmaya çalışacağım. Gerçekten bu e, şimdi kooperatifler ya da müşterekleşme girişimleri e, bir zemine oturacaksa o da Türkiye'deki çevre ekoloji hareketleri. E, çünkü orada ortaya çıkan bir enerji, bir potansiyel var ve bu potansiyel aslında e, gerçekleşmediği sürece ee, bir yandan sönüp de gidiyor. Yani Hı -hı. bir mücadele temelli bir olgu temelli bir iş olduğu için yani bir santrali yaptırmamak üzerine ee, kurulacaksa eğer o mücadele santral projesi yapıldığında veya iptal olduğunda her neyse ondan sonra e, sönümlenip giden bir şeye dönüşüyor ama tabii tarihe bıraktığı izi biraz daha kalıcı hale getirmesi için ben de yine benzer bir taraftan farklı müşterekleşme girişimleri kooperatifleşme girişimlerinin çok e, kritik hatta bunlar arasındaki belki o çapraz ağları nasıl örülebileceğinin de kritik olacağını düşünüyorum. Peki buna dair de bir şey var, bir perspektif vardır ortada. Belki onu da sorayım. Yani kooperatifleşmek de değil belki sadece tek mesele. Kooperatifleşme özneleşme anlamında kritik ama bir adım daha atmak gerekecek. Yani ne yapmalı sorusunu bir adım daha götürecek olursak Özlem ne yapmalı? Aslında burada gıda çoğunu ortadan kesen bir eksen haline geliyor. Ee, mesela bu işte ekoloji hareketleri üzerinden baktığımızda, e, Fındıklı'da hez karşıtı mücadelede, de Fındıklı'da hani diyoruz ya tek bir ağaç bile kesilmedi. E, bunun en temel gerçekliği Fındıklı'nın ana geçim kaynağının çay olması ve e, orada hezden inşa edilmesi e, temel anlamıyla o vadiye ekonomik bir girdi sağlayan çayın Sönümlenmesi anlamına gelecekti Yani e, sizin Üretim e, aracınızın elinden elinizden alınması ve sizin inisiyatifiniz olmadan hani katılımcısı ve söz sahibi olmadığınız bir şekilde elinizden alınması gerektiği yani bu Türkiye'de birçok vadide ve yerde esler inşa edildi e, işte mücadele alanları e, inşa edildi ama e, buradaki o gıda dediğimiz şey yani size ekonomik girdi sağlayan şeyin kendisi sizin çok hızlı bir şekilde e, o karşı şeyi örgütleyeceğiniz sözü ve eylemi örgütleyeceğiniz bir aktör özne olmanızı sağlayabiliyor. Mesela şöyle bir şey var. Burada ben hani o umutsuz kesimin biraz daha yarı umutlu alanındayım. İşte Uluslararası Köylü Hareketi Laviye Kampizine diyor ki dünyanın yarısını hala e, küçük e, çiftçiler besliyor. Bu bizim için bence e, bugün bir umut ışığı. Yani hala onlar besliyor. Ve bugün özellikle oturumda bahsetmeye çalıştığım kavram gıda egemenliği tam olarak senin bahsettiğin şeyi de yani ekolojik mücadeleyi de içerisine alan çünkü bir yerde e, yani tarımsal faaliyet özellikle bizim coğrafyamızda her yerde ve yaygın yani kentten kıra, e, çok geniş bir alanda ve siz bu ekolojik mücadele bunu içeren bir şey haline dönüşüyor. Yani siz esere karşı da mücadele etmelisiniz. Gıdanıza sahip çıkabilmek için, onda söz hakkı e, ve sağlıklı bir gıdayı, ekolojik bir gıdayı üretebilmeniz için termiye de karşı çıkmak durumundasınız. E, bir yerde, Ceratabede eğer maden e, işletmeleri kurulmaya çalışıyorsa, Oraya da karşı çıkmaz durumundasınız. Dolayısıyla sizin varlığınızı devam ettirecek en temel e, yaşam hakkı olan gıdaya sahip çıkarken aslında dünyanın e, birçok e, var olan değerine sahip çıkmakla zaten sizi üstad olarak yükümlü kılıyor. Ee, o yüzden de e, hani ekoloji ve gıda birbirinden asla bağımsız ya da e, tekil ayrı alanlar değiller. Birbiriyle çok iç içe alanlar, e, tarımsal alana, hayvansal e, üretim, hayvansal faaliyet alanına bunların hepsine bütünlüklü bir sahip çıkmayı, müşterekler mesela derelere, meralara, işte sizin e, üretim yaptığınız arazilere ve bunların ticaretleştirilmesine karşı çıkmaktan geçen bir mücadele alanı. Evet, bir de e, toplamını düşündüğümüzde gerçekten gıda belki e, bizi yani ne yiyorsak o yüz diyorsak eğer e, bizim yediklerimiz ne yiyorsa da o yüz bir taraftan. Yani bitkiler, tarım ürünleri olarak andığımız anlamda bitkiler ve hayvanların da yediğini, soğuduğu havayı düşündüğümüzde aslında bütün bir ekoloji meselesini biz gıdada vücut bulur hale getirebiliyoruz. Bütün bu tartışmaları yapma zemini, bütün bu işte karşılaşmaları biz mesela Umut'la ilk kez Karaburun'da karşılaştık değil mi? Yıllar evvel öyle hatırlıyorum. Yani bütün bu karşılaşmaları e, sağlama mekanı olarak belki e, son sözü Umut'a verelim. Biraz da iyi çünkü girişte Özlem biraz bahsetti. Karabur'un bilim kongresi ve onun e, şu an mevcut yapısından sağladığı en azından zeminden de bahsederek kapatalım programı. Yani şöyle bugün açılışı e, Onur Hamzoğlu yaparken e, KYK gerçeğinden bahsetti aslında. E, Karabur'un hani Türkiye üniversitenin mevcut durumuna aslında çok ciddi bir alternatif yaratan bir zemin sağlıyor. Burada hani araştırmacılar, aktivistler, öğrenciler yerelden insanlar bir araya gelerek başka bir bilgi pratiği icra ediyorlar. Bu çok önemli. İnsanlar hani hocalarıyla beraber hem sosyalleşebiliyor hem bir şeyler üretebiliyor. Başka başka insanlar tanışıyor. İşte senin dediğin gibi yani bizim tanışmamıza vesile oluyor vesaire. Bunun hakikaten Türkiye'de çok az örneği vardır. Ve buna sahip çıkmak çok önemli bu anlamda. Aslında bu da bir tür kooperatif yani böyle görebiliriz hani belki formal olarak olmasa da hani burada üretilen kolektif değer bir yerlere akıyor bir yerlere bir şeylere vesile oluyor hani bir tohumlar serpiliyor ve insanlar yine bir araya geliyor dağılıyor geliyor bu çok önemli bir şey evet aslında bu seneki belki bu çevre ekoloji meselesinin kooperatif ve müşterekleşme formu unda da vücut bularak aslında temelinin e, çevre ekoloji meselesi olduğunu bildiğimiz bu formlara da vesile olarak saçılması yayılması işte bugün 3 e, oturuma dönüşüp biraz atölye çalışmasına dönüşmesi muhakkak sizin de e, herkesin içinde bunların herkesin katkılarıyla tabi e, çok önemli fırsatlar da e, taşıyor diye düşünüyorum ben de. Süremizin sonuna geldik. Özlem Işıl'a ve Umut Bocagöz'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür değer dinleyenler kapatalım yeşil bülteni haftaya görüşmek dileğiyle Yeşil Bülten